Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nur Deriş Ottomana teşekkür ederiz. Merhaba Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman.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 Bunun dışında başka bir şey duymadık. Tıp fakültelerinde işin ilginç adı genellikle beslenme ile ilgili hiçbir şey öğretilmez. Yani çocuk hastalıkları içerisinde beslenme ile ilgili bir kısıtlı bilgi verilir. Onun dışında beslenme ile ilgili özel olarak bir şey söylenmez. Fakat söylenmesine gerek yokmuşken buraya geldik. Zira bundan 20 yıl öncesinde de bizim beslenme ile ilgili ciddi bir sorunumuz yoktu. Marketler bu kadar yaygın değildi. Mahallelerde alışveriş yapabileceğimiz manav vardı...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 Hazırlayıp sunanlar Melek Nurdudu ve Bora Kabade. Sayın dinleyicilerimiz Tohumdan Hasadı Ekolojik Yaşamda bu hafta 10 Ocak 2014 tarihi programın tekrarını yayınladık. Bir sonraki Bonkisler Kasabası sponsorluğunda.